Merhaba, ben Nilgün. Gün. Çakra meditasyonu, bedeninizdeki enerji tıkanıklıklarının açılmasını, çakra merkezlerinin uyarılmasını, yaşam enerjisinin bedeninizden kolaylıkla akmasını amaçlıyor. İçsel yolculuğunuzda açılan enerjiniz, size farklı duygular, farklı bilinç boyutları yaşatabilir. Çakra meditasyonu her yapışınızda yeni farkındalıklara erişebilirsiniz. Yaşadıklarınızı olduğu gibi kabullenin. reddetmeksizin analiz yapmaksızın. Unutmayın, her meditasyon farklı bir yolculuktur. İçinizdeki potansiyeli farkına varma yolculuğu. Çakra meditasyonunu araba kullanırken... Asla yapmayın. Şimdi üzerinizde rahat bir giysiyle ister sırt uzanın, ister sırtınız dik olarak oturun. Gözlerinizi kapayın. Derin nefes alın. Derin nefes alın. Derin nefes alın. Aldığınız her nefes sizi daha da sakinleştiriyor, gevşetiyor. Doğanın içinde bir gölün kıyısındasınız. Kıyıda toprağın üzerinde oturuyorsunuz. Etrafınız yemyeşil ağaçlarla çevrili. Dorukları mor çiçeklerle bezenmiş dağlar sizi rüzgardan koruyor. Ilık bir şafak vakti. İçiniz huzur dolu. Toprağın üzerinde otururken kuyruk sokumu bölgenizde Sıcaklık hissetmeye başlıyorsunuz. Sıcaklık dairesel bir enerji olarak yayılıyor. Farkındalığınız kuyruk sokumunda, kök çakranızda. Enerji kırmızı bir topa dönüşüyor. Aldığınız her derin nefes, kırmızı topu, daha hızla döndürüyor Parlaklaştırıyor Derin nefes alın Korkularınız kayboluyor Yaşama güveniniz artıyor Kırmızı enerji Dünyanın merkezindeki enerjiyle bağlantılı Doğa ananın yaratıcı yaşam enerjisi şu anda içinize akıyor. Doğa size yaşamı bu enerjiyle verdi. Şimdi düşüncenizde şu sözleri tekrarlayın. Tüm yaşamla derin bir ilişki içindeyim. Dünya güvenilir dost bir yer. Sömürmeden ve sömürülmeden bir yaşam sürmeye layım. Yaşama güven duyuyorum. Kırmızı ışık her hücreme sıcak canlı yaşam enerjisi dolduruyor. Derin nefes alın. Enerji dolusunuz. Şafağın kızıl ışıklarının üzerinde dans ettiği göl... ...adeta turuncuya boyanmış. Sizi yıkanmaya çağırıyor. Berrak sulara kendinizi bırakıyorsunuz. Suyun içinden turuncu ışıklar fışkırıyor. Turuncu ışık yoğunlaşarak... Cinsel bölgenize doğru akıyor Döne döne Cinsel organlarınız üzerinde Turuncu bir ışık topu oluşturuyor Işık topu döndükçe Duygularınız uyanmaya başlıyor Uyanan duygular Sizi daha da canlandırıyor Endişeleriniz birer birer kayboluyor. Duygusal çalkantılarınız dinginleşiyor. Tıpkı girdabın merkezindeki suyun dinginliği gibi. Derin nefes alın. Şimdi şu sözleri tekrarlayın. Duygularım saflaşıyor ve doğal olarak akıyor. Duygu enerjimin yaratıcı gücü yaşamımı canlandırıyor. Cinselliğe saygı duyuyorum. Cinsel enerjinin yaratıcı enerji olduğunu hissediyorum, biliyorum. Yaratıcı enerjim artıyor. Cinsel yaşamam şefkat ve sevgi dolu. Yaşam gerçekten yaşamaya değer. Derin. Nefes alın. Yüzünüzde doyumlu bir tebessüm. Gölden arınmış duygularla çıkıyorsunuz. Güneşin altına dönüşen ışıkları gözlerinizdeki parlaklıkla buluşuyor. Yaşam dansı içinizde mutluluk dalgaları halinde yayılıyor. Yaşamla uyum içinde akmak ne güzel Derin nefes alın Güneş gökyüzünde yükseliyor Güneşin altın sarısı ışıklarını şimdi karın bölgenizde hissediyorsunuz Karnınızda altın renkli bir güneş topu oluşuyor Altın top döndükçe güçlendiğinizi hissediyorsunuz. Yaşamı canlandıran güneş içinizde bitmeyen bir ışık ve güç kaynağı oluşturuyor. Karın bölgenizden yayılan altın ışık tüm vücudumuzu sarıyor. Derin. Nefes alın. Şimdi şu sözleri tekrarlayın. Yaşamımı içimdeki güç yönlendiriyor. Kızgınlıklarımdan, güç gösterilerimden, başkalarını kontrol etme ihtiyacımdan arınıyorum. Yaşamda özgün bir yerim var. Ne istediğimi biliyorum. Düşüncelerim, isteklerim, eylemlerim bana olduğu kadar başkalarına da yararlı ve geliştirici. Haklı olmak yerine mutlu olmayı seçiyorum. İsabetli seçimler yapıyorum. İçimdeki güç benim gerçek rehberim. Derin nefes alın. Parlak altın ışık topu içinizi yıkıyor. Yetersizlik ve değersizlik duygularınızı alıp götürüyor. Onaylanma ve dışsal gücü kazanmak adına boyun eğmiyorsunuz. Gerçek düşünce ve duygularınızın doğrultusunda davranıyorsunuz. Bu sizi daha da güçlü kılıyor. İçinizdeki gücün ışığı yaşamınızı besliyor. Çevrenizi canlandırıyor. Derin nefes alın. Canlılıkla yeşil çimenlerin üzerinde yürüyorsunuz. Yaşadıklarınızı sindirmek için kocaman bir ağacın göbresine, yaslanarak dinleniyorsunuz. Ağaçtan yeşil bir enerji yayılıyor. Enerji göğsünüzde kalp hizasında yoğunlaşıyor. Duyarlılığınız artıyor. Yeşil enerji göğsünüzde genişleyerek yayılıyor. Dönerek yeşil parlak bir ışık topu haline geliyor. İçiniz sevgiyle doluyor. Tüm yaşama duyulan sevgi. Bedeninizin ve ruhunuzun her noktası mutluluk dolu, huzur dolu. Bu yeşil ışık İlahi sevgiye açılan kapı. Yaratılışın özünün sevgi olduğu gerçeğini ta iliklerinizde hissediyorsunuz. Asla yalnız değildiniz. Asla yalnız değilsiniz. Sevgi ve birlik arayışınız, sevginin gücü. Yeşil ışık, bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Hasta organlarınızı iyileştirme gücü içinizde. Ruhunuz olumluluk duygusuyla dolu. Kendinizle barışıksınız. Yüzünüzle barışıksınız. Bedeninizle barışıksınız. Düşüncelerinizle barışıksınız. Duygularınızla barışıksınız. Davranışlarınızla barışıksınız. Farkında olduğunuz tüm eksikliklerinizi... Tamamlama gücü sevgiyle var. Sevgi affedici. İçinizdeki üzüntüler kayboluyor. Sıkıntılar kayboluyor. Umutsuzluklar kayboluyor. Kırgınlıklar kayboluyor. Suçluluk duyguları kayboluyor. Sevgi içinizden dışarıya yüksek titreşimler yayıyor. Yaşamınıza giren tüm insanlara da ulaşıyor. Onları bir daha hiç görmeyecek bile olsanız. Sizi geçmişte yaralamış bile olsalar. Sevginiz onları da iyileştiriyor. Siz değiştikçe onlar da değişiyor. Derin nefes alın. Şu sözleri tekrarlayın. Bu sevgiyle kimsenin beni incitmesine izin vermeyecek kadar güçlüyüm. Bu sevgiyle kimseyi incitmeyecek kadar güçlüyüm. Derin nefes alın. Asla yalnız değilsiniz. Sevgi kozmik birleştirici. Derin nefes alın. Al bir öğleden sonranın, bulutsuz mavi gökyüzüne mutlulukla bakıyorsunuz. Gökyüzünün maviliği size doğru gelmeye başlıyor. Mavi enerji dönerek boğazınızı çepeçevre kuşatıyor. Mavi ışık yoğunlaşıyor. Boğazınızda mavi ışık topu oluşturuyor. Mavi ışık döndükçe beyninizin algılama kapasitesi açılıyor. Düşünceleriniz sınırsızlaşıyor. Tıpkı uçsuz bucaksız gökyüzü gibi. Geniş düşünceler sizde ifade bulmak istiyor. Bastırılmış düşünce ve duygularınız da Mavi ışığa yoğunlaşın. Mavi ışık, kendini ifade edebilme cesaretinin ışığı. İç dünyanızı ifade ettikçe, bilgi ve bilgeliğiniz de ortaya çıkıyor. İlham, yaratılışın özüyle bağlantılı olan ruhun sesi. Derin nefes alın. Mavi ışığa şöyle söyleyin: Gerçek soruları sorma bilincine ulaşıyorum. Gerçek yanıtları da işitmeye hazırım. Sınırsız düşüncenin titreşimlerini sese dönüştürme gücüm var. Evrensel bilinçle bağlantı halindeyim. Derin nefes alın. Evrenin ses titreşimleri, boğaz çakranız yoluyla ifade edilmeyi bekliyor. Düşünceleriniz özgür, bilinciniz açık, ruhunuz dingin. Sessizlik. Sonsuzluğun sessiz ifadesini dinliyorsunuz. Şu anda, bir sorunun yanıtını duymak için kendinize izin verin. Soruyu hatırlamasanız da, henüz sormamış bile olsanız da, dinleyin. İşleyeceksiniz. Derin nefes alın. Dingin bir düşünce akışı içinde akşam olmuş. Gecenin laciverti gökyüzünü boyamış bile. Huzur dolu bir gece. Gökyüzünde yıldızlar ışıl ışıl. Farkındalığınızı İki kaşınızın ortasına yoğunlaştırın. Burası sizin üçüncü göz çakranız. İçgörünüzün, sezgilerinizin kaynağı olan çakra. Gecenin lacivertinin ışığı alnımızın ortasına hızla doluyor. Yacivert ışık topu büyüyor. Büyüdükçe daha da sakinleşiyorsunuz. Daha da derinleşiyorsunuz. Artık düşünce bile yok. Tüm düşüncelerin ötesinde... Tüm kavramların ötesinde Yalnızca Kozmik bilincin Derin Duyarlı Anlayışı Görünenin ardındaki görünmeyenin Duygu bilinci Tüm varoluşun Sezgisel kavrayışı. Yansımanın ötesinin hissedilişi. yaratılışın dansı. Deri, nefes alın. Şöyle söyleyin. Daha önce düşündüğüm gerçekleri, şimdi sezgisel olarak da algılıyorum. Her şey ben. Ben. 1. Derin nefes alın. Uzayın lacivert derinliğinde sınırsız bir yolculuktasınız. Ruhun sınırsız özgürlüğü. Dünyadaki bedeniniz de sizin bir parçanız. Bedeniniz rahat, güvenli ve derin nefes alıyor. Siz... Uzayla bütünleşiyorsunuz. Tüm titreşimler sonsuz bir uyum içinde. Aynı kaynaktan çıkıyor. Şu anda kaynağın tam merkezindesiniz. Merkezden sonsuzluğa şeffaf bir beyaz ışık yayılıyor. Tüm renkleri barındıran beyaz ışık. Beyaz ışığın içindeki mor ışıkla birleşerek uzaydan bedeninize doğru yol alıyorsunuz. Hımsız bir hafiflik Mor ışık başınızın tam tepesinden girerek bedeninize doluyor Siz bedeninizle bütünleşiyorsunuz Mor ışık bedeninizdeki her çakrayı sarmalıyor Geri kalan tıkanıklıkları da açıyor. Tepe çakranızda, diğer altı çakranızda mor ışıkla yıkanıyor. Tam bir uyanıklık hali. Benliğiniz saf oluşun, beyaz ışığın tam bir yansıması. Kalıcı gerçeklik Amacınız özün amacıyla bir Amacınız kaynakla bir Saf bir has Yaydığınız ışık ilahi bir ışık Yaratılış, sınırsız bilincin ışık oyunu. Saf oluş, zaman ve mekan dışı. Derin nefes alın. Şöyle söyleyin. Daha önce düşündüğüm ve sezgisel olarak algıladığım gerçeğin şimdi anlayışını kazanıyorum. Ben ve o birim Ben ve o yok Ben ve o aynayım Derin nefes alın Çakranızda mor ışık topu dönüyor. 3. göz çakranızda lacivert ışık topu dönüyor. Boğaz çakranızda mavi ışık topu dönüyor. çakranızda yeşil ışık topu dönüyor. Karın çakranızda sarı ışık topu dönüyor. Cinsel çakranızda turuncu ışık topu dönüyor. Gök çakranızda kırmızı ışık topu dönüyor. Siz gök kuşağısınız. Tüm ışık toplarının renkleri her nefes alışınızda açılıyor. Açılıyor Ve parlak beyaz ışığa dönüşüyor Her renk kaynağı olan beyaza Yeniden dönüyor Yaşamla bir bütünsünüz Artık dikkatinizi Bedeninize verin. Derin nefes almaya devam edin. Omuzlarınızı fark edin. Ellerinizi fark edin. Ayaklarınızı fark edin. Bulunduğunuz mekana geri döndüğünüzde... ...dünyanız daha zengin olacak. Yaşadığınız bütünlük duygusu... ...içsel güç... ...ışık dansı... ...sevginin anlayışı... ...içinize yerleşmiş durumda. Bir içsel yolculuk yaşadınız. Bu yolculuklar her deneyiminizde daha derinleşecek zihniniz duygularınız gittikçe berraklaşacak içsel yolculuk ruhunuzun yolculuğu kendinize ruhunuza zaman tanıyın ve zaman ayırın unutmayın her yolculuk birbirinden farklı olacaktır. Kazandığınız deneyimlerin mucizelerine günlük yaşamınızda tanık olmaya hazır olun. Gözlerinizi, kendinizi hazır hissettiğiniz an açın. Ya dost bir yer. Sen değerlisin. Sen yeterlisin. Sen sevgi